Enlem ve Boylam Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 124 Aralık 2018 Başladı. Hoş geldiniz. <gülüyor> Merhaba değerli dinleyenler, yine yeniden bir Ennem ve boylam programından sevgiler, saygılar ve adet olduğu üzere değerli hocamız, alt komşumuz Abdullah Akkaya Bey'i senede bir Ennem ve boylamın bir bölümüne konuk ediyorduk ve işte sanırım bu 6. programımız bizi kırmadı. Programımıza geldi, kendisine teşekkür ediyoruz. Hocam nasılsınız? Sağ olun Mustafa Bey, öncelikle teşekkür ediyorum. Bizleri bugünlere ulaştıran, bizleri burada buluşturan ve bir sene daha program yapmaya bizlere imkan ve fırsat veren, bizlere lütfeden alemlerin Rabbi Yüce Allah'ımıza hamd ve senalar olsun elhamdülillah. Bütün kıymetli dinleyicilerimize saygı, hürmet ve selamlarımı arz ediyorum. Evet. Rabbimden kendilerine öncelikle kamili iman, salih amel, sağlık sıhhat, aile huzuru diliyorum. Mustafa Bey bugün Tevbe suresinin 71 ve 72. ayetlerini inşallah okumak istiyorum hı hı. ve malini paylaşmak istiyorum. Hı hı. Ee, ve konunun özü müminlerin, mümine kadınların vasıflarıyla beraber Allah rızasının en önemli oluşu etrafında. Belki bu arada münafıkların da bazı vasıflarından bahsedebiliriz. Hı hı hı. Ağzı Allah'tan Şeytan'ı Rijim. Bismillahi r-Rahman rahim yemron bil ma'aruf ve yenhon an al ve yuqinon al سكاة <تصفيق> ويطير Altyazı M.K. cibetin fi ve Sada Allah alayım ağzınıza sağlık hocam çok teşekkür ediyoruz Tevbe suresinden 71. Ve 72. ayetler idi. Şimdi hocam e, bu ayet-i kerimeler ışığında konuşacağız. Konumuz mümin ve mümine kadınların vasıfları, özellikleri hatta münafıkların da ki o iki ayette 67. Tövbe suresinin 67. ve 68. ayetleri. <gülüyor> Belki vakit olursa ondan da bir bahsedeceğiz. Çünkü münafıkla mümini Ayırt eden hususları yaratıcımız, yaşatıcımız, yöneticimiz olan Hazreti Allah bize çok açık şekilde bildiriyor. Hı hı. Şimdi Mustafa Bey bu iki ayete baktığımızda mümin erkeklerle mümine olan kadınlar gönülden bir bağlılığı var, bir dostluğu var. Hatta hatırlarsanız bir ayette Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel müminüne ihva. Yani burada müminler Allah kardeş diyor. Burada da biz şunu görüyoruz ki mümin erkeklerde, mümine kadınlarda birbirinin velisidir. Şimdi bunların özellikleri şu. Bir, ye'mrune bil maruf. İyiliği emrederler. Bakın emir tavsiye değildir. Yani iyilik yapma noktasında gerektiği zaman emrederler ona birbirlerine. Hani derler ya halk arasında emri bil nehyi anil münker. Yani iyiliği emretmek, kötülükten de nehyetmek. Yani bunu davranışlarıyla, hayatıyla örnek Aynı. bir model olmak belki de. Aynen. Şimdi zaten ve anil münkeri kötü olan şeylerden de nehyederler. Ve yukimun salah namazlarını dost doğru kılarlar ve zeka şimdi eğer malları varsa ki zekat fakirin zenginin malında olan hakkıdır yani zekatlarını verirler çünkü mali bir ibadettir bu şartı taşıyorsa başka ve Allah Allah'a itaat ederler anıya babuya ihsan vardır yani iyiliğin en zirvesi vardır Zaten ve yutîun Allah'a, Allah'a itaat ederler ve rasûlehu ve o Allah'ın rasûlüne, elçisine, peygamberine de itaat ederler. Allah diyor ki Allah bu kimselere merhamet edecek ve Allah mutlak güç sahibidir. Yani innallâhe azîzûn hüküm ve hikmet sahibidir. Şimdi ikinci ayette yüce Allah mümin erkeklere ve mümine kadınlara vaad etti. Kur'an'ın başka bir ayetinde inna Allah la يُخْلِفُ الْمِيَادِ Allah vaadinden dönmez. Dolayısıyla bu vaad haktır, gerçek olacaktır. Neyi vaad ediyor? Allah altından ırmaklar akan cennetleri. Başka? Adin cennetlerinde güzel meskenler, güzel yerler vaad ediyor. Ama Mustafa Bey asıl bu ayette beni en çok etkileyen husus وَرِضْوَانُ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرِ Ekber Arapça'da en büyük demektir. Allah'ın rızası bunların en büyüğüdür. Bu noktada hocam şey geldi aklıma hani Yunus Emre'nin bir şiiri cennet cennet dedikleri birkaç köşk birkaç huri isteyene ver onları bana seni gerek seni diyordu. Aynen burada şunu görüyoruz Allah rızası cennet nimetlerinin de üzerinde bir insanın ulaşabileceği en büyük nimetlerden biri. Onun için diyorum ki hem bizlerden hem de o güzel dinleyicilerimizden Rabbim hoşnut ve razı olsun inşallah. Şey hocam hani bazen insanlar cennete girme umuduyla ibadet ediyorlar. Bazıları cehennemden korktukları için hani cehennemde yanmaktan çekindikleri için ibadet ediyorlar. E ama en yücesi, en güzeli Allah rızası için olan. Hani cennet için de değil, cehennem korkusu da değil ama sırf Allah rızası için Allah ibadet etmek. Mustafa Bey, öyle bir noktaya değindiniz ki aslında bana Abdullah hocam diyorsunuz ama siz de Mustafa hocamsınız. Evet. <gülüyor> Gerçekten ibadette esas olan Allah rızasıdır. Yani o zaten Allah razı olunca o, o mükafatları veriyor. Bu, bu mükafatlar... Cennet nimetleri daha ziyade bedeni ve hissi taleplerimizdir. Rabbim bunu zaten veriyor. Ama Müslüman'ın en büyük idali Allah'ın rızasına nail olmak ve onun cemaliyle müşerref olmaktır. Bir de hocam hani sıkça geçiyor ya ayetlerde mümin mümin. Mümin güven veren anlamına da gelir. Hani tamam iman ediyor ama aynı zamanda güven de veriyor bir, bir başkalarına. Evet. Hı hı. Şimdi Dolayısıyla hı. hani hem birbirlerine güvenen insanlar da diyebiliriz. Evet yani burada bir hususa da bir açıklık getirelim. Bakara suresinde ayeti kerime. Yüce Allah o ayette şöyle buyuruyor. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Ve minennâsi men yegûlü âmennâ billâhi ve bil yevmil âkhiri ve mâ hum bimü'minîn. İman Şimdi, ettik derler ama. Ee, bu ayete baktığımız zaman bu Bakara suresinin e, 8. ayeti insanlardan bazıları da vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Yüce Rabbimiz diyor ki ve mahum bi müminin hayır onlar mümin değillerdir. Onun için burada sizin biraz önceki ifade ettiğiniz o Müslüman teslimiyet biliyor musunuz? Yani hani diyoruz ya Dil ile ikrar ama kalbiyle tasdik. Dil yanılgıda olabilir kalbi inanmadığı halde. Zaten münafıkların yani, vasfı bu. Mesela biraz önce dedim ya belki o ayetlerden de bahsedeceğiz diye. Yüce Rabbimiz e, buyuruyor ki Tövbe suresinin 67 ve 68. ayetlerinde. Münafıkların özellikleri. Evet. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. El münafigûne. Vel münafıkatü bazıhum min ba't. Münafık erkekler ve münafık kadınlar sizden değil, birbirlerindendir. Hı. Dikkat buyurun, burada bir velilikten, bir gönül bağından bahsetmedi. Bunların özelliği yetmuru ne bilmünker. Kötülüğü emrederler ve hm. yenhemne anil maruf iyilikten ederler Ve yakbidun eydiyhum ...bunların bir vasıfları da... ...cimrilik ederler. Hmm. Hatta biz sohbetimizde de... ...hatırladım ben şimdi... ...bu konuya bir daha değinmiştik. Münafıkların... ...özelliği... ...gönülde bir bağlılık olmadığını görüyoruz. Yani... ...birbirlerinden ama... ...bunların gönülden bir bağı yok. Belki çıkarları, menfaatleri söz konusu. Zaten... E, Biraz önceki okuduğumuz Bakara suresindeki ayetlerin devamında o da var zaten. Münafıkların genel özelliklerine baktığımız zaman menfaat elde etmek e, bu aslında bir karakter zafiyeti de. Niçin? İnsan inandığını yaşar, yaşadığına inanır ki bu düzgün, doğru ve tabi olması gereken bir insan özelliğidir. Allah Resulüne Müslüman sorulduğu zaman Müslüman o kimsedir ki elinden ve dilinden selamette kalınan güven veren ve ondan eman bulunan emin olunan kişidir. Mustafa Bey günümüzde bazı geçici menfaatler elde edilmek istenen dünyevi arzular istekler maalesef o kişinin Olması gereken o asıl duruşundan ayırıyor ve Allah esirgesin yolunu sapıtanlardan olmuş oluyor. Ahiretini dünyasıyla değişiyor. Netice ne oluyor? Şimdi dünyaya bakıyoruz. Tabi hepimiz Allah hayırlı uzun ömür versin. Diğer bir önceki programı yaptığımızdan üzere bir yıl geçmiş. Bu şunu gösteriyor dünyadaki hayatımız bir yıl azalmış ölüm ve oradan da ahirete olan zamanımız da bir yıl daha yaklaşmış <gülüyor> Rabbim inşallah önümüzdeki yıla yıllara da hem bizi hem sevenlerimizi hem de Müslüman kardeşlerimizi sağlık sağ huzur içerisinde imanla ulaştırır inşallah çünkü şunu görüyoruz ki Ölüm gibi bir gerçek var. Bazı şeyleri inkar etme alışkanlığı olanların da inkar edemediği bir gerçek. Ve bu ölümün de nerede, ne zaman, nasıl olacağını ancak ölümüyle anlayabiliyoruz. Ya. Akıllı insan hocam hani bu dünyada topladı topladı. E gidecek bırakıp gidecek. Akıllı insan beraberinde bir şeyler götürmeyi düşünendir. Evet. Yani. Evet. Yani Yüce Rabbimiz de zaten Mülk o ikinci ayetinde ölümü ve hayatı hanginiz daha güzel iş yapıyor? Bunu denemek sınav hmm. için yarattığını bize bildiriyor. Akıllı insan bu gerçeği görendir. Yani siz bir yerde geçici olan, size bir menfaati olmayan sadece geçici bir anlık bir şeyi mi arzu edersiniz yoksa hep kalıcı olanı mı? Şimdi zeki insan şunu düşünür. Tabii ki kalıcı olanı. E şimdi bakıyoruz yaşım gereği birçok insan tanıdım. Görevim gereği de tanıdım. Bazıları ölümleriyle beraber hoş bir seda bıraktılar. Onun için sohbetlerimde dostlarımla konuşmalarımda şu hususa hep vurgu yapıyorum. Allah Allah iki makamımızı yüksek eylesin. Biri Allah'ın katında Allah'ın yanındaki olan makamımız ki en önemlisi bu Allah onu yüksek makamlardan eylesin. İşte biraz önce dedik ya Allah'ın rızasına ulaşmak. İkincisi de Mustafa Bey şu insanların gönlüne kurduğunuz taht ya da diğer şekliyle makam. Görevler gelip geçici. Allah bana da biliyorsunuz emekliliğimin 3 yılında Rabbime hamdolsun ha, doldurdum. E, emekli Kur'an öğretmeni hocamız hani daha önceki bölümlerimizde söyledik bugün söylemedik onu da söylemiş olalım hocam. Bir de daha önceden müftü yardımcılığı mı yapmıştınız? Söyle yani bu boş kadroya vekaleten müftülük Hı. görevim oldu ama e, mesela askerliğimi e, yedek subayarak yaptım. Hı. Yurt dışında çalıştım. Milli eğitimde derse girdim. Cezaevinde derse girdim. Kürsülerde konuştum. Mihrap, minber e, dernek kurdum iki tane. Yani şunu arz ediyorum. Bu görevler geldi ve geçti. Eğer buralarda Allah'ın razı olduğu insanların, ülkemizin, devletimizin, vatanımızın, milletimizin hizmetine güzel şeyler yapabildiysek ne mutlu. Yok bu dönem içinde yanlışlar içine girdiysek Rabbim affeylesin. Artık onu geri getirmek mümkün değil. Rabbimden aff dileriz. Beni en çok üzen husus Müslümanım deyip. Hatta Müslüman'ın da sıfatına bürünüp işlerinde Allah'ın emirlerine uymayıp yasaklarıyla iştigal eden, Resulullah'ın sünnetlerini Allah Resulü'nü kendisine örnek almayan, Müslüman gibi gözüktüğü halde hatta Müslüman'a zulmeden, eziyet eden, işkence eden, insanları gerçekten hem üzülüyorum hem de anlamakta güçlük çekiyorum. Niçin? Siz İslam gibi barış olan, esenlik olan, esasında kardeşlik olan, esasında sevgi olan, esasında fedakarlık olan bir dinin mensubusunuz ama yaptığınız işler Müslümanın Özelliği değil. Hani İslamı tanımayanların Müslümanlar böyle bakın hani evet. demesine bile sebep olmuyor. Hani malumunuz yani. münafıklık alametlerinden bahsedilir. Yalan söylüyor. Sözünde durmuyor. Hı -hı. Yani Müslümanım diyor ama hani münafıkın özelliklerini evet. koyduğunuz zaman ortaya bakıyorsunuz ki ona tıpatıp uyuuyor. Yani. Hıyanete hianetti diyor. Müslüman kardeşini aldatmaya kalkışıyor. Aldığının kendisine hayır dokunmayacağının da farkında olarak bunu yapıyor. Niye hocam? E çünkü helal olmayan da yani haramda bir kere hayat yok. Belki miktarı çok olur ama miktar açısından fakat fayda sağlamaz. Müslüman biraz önce söyledik. Allah Resulü'nün mübarek dilinde güven insanıdır. Elbetteki alışverişinde, elbetteki ticaretinde yazacak, hatta şahit de bulunduracak bu Rabbimizin Emir sigasında bir tav tavsiyesidir, ancak Müslümanın esas itibariyle sözü senettir. O sözü verirken öyle düşünür ki ve o sözü yerine getirebilmek için de bütün imkanlarını seferber eder. En çok üzerinde durmamız gereken şudur Mustafa Bey, tabii ki eğitim, öğretim çok önemli. Gelecek nesilleri bu konuda çok iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Bir kere dinini doğru kaynaklardan doğru şekilde öğretmek zorundayız. Eyvallah hocam. Son sözlerimizi artık toparlarsak hocam. Eyvallah. Konumuzu şöyle bitirelim. Yüce Allah bizlerin, dinleyicilerimizin, Müslüman kardeşlerimizin, hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Anladım. Rabbim bizi bizim halimize bırakmasın. Her zaman şu duayı yapmak lazım. Yüce Allah günahlarımızı affe mağfiret eylesin. Hata ve kusurlarımızı bağışlasın. Ayıplarımızı örtsün. Eksik ve noksanlarımızı ikmale eylesin. Yüce Allah imanımızı kamil iman, amellerimizi salih amel, bedenimizi, ruhumuzu sağlıklı, sıhhatli, tertemiz, ailelerimizi huzurlu, dolayısıyla toplumumuzu, milletimizi huzurlu ve yarınlara örnek olacak hayırlı insanlar eylesin diyor. Bu duygu ve düşüncelerle bütün dinleyicilerimi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hepimiz Allah'a emanet olalım. Fi emanillah ve maasselâme. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Değerli dinleyenler değerli hocamız Abdullah Hakkaya Bey'i konuk ettik bugün enlem boylamda ve bizi dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyor ve esenlikler diliyoruz. Hoşçakalınız www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 124 Aralık 2018 Bitti. Esen kalınız. Enlem ve Boylam Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin